1634 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, şahsı, ailesi ve malı için korkan adama öğrettiği dua, Resulullah'a bir kişi geldi ve, ey Allah'ın Resulü, ben, kendim, ailem ve malım için korkuyorum, dedi. Hazreti Peygamber, her sabahladığında ve akşamladığında şunu söyle, Allah'ın ismiyle başlıyorum, dinim üzerine, nefsim ve aile efradım üzerine ve malım üzerine Allah'ın ismini getiriyorum, Kişi bunları söyledikten sonra Resulullah'a geldi ve Hazreti Peygamber ona, daha önce gördüğün durumlar var mıdır, diye sordu. Adam, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, daha önce hissettiklerim yoktur, dedi.